Hoş geldiniz. Bugün sizin için derlediğimiz kaynaklar e, gerçekten zihin açıcı. Hançer ve teslimiyet diye dokunaklı bir metin var. Yanında bilgece sözler, pratik öneriler, hatta şiirler falan hepsi bir arada. Merkezde ne var? Şey fırtınalı bir denizde bir çift. Yaşadıkları sarsıcı bir an ve tabii bu anın bize anlattıkları. Bu derin dalıştaki amacımız aslında şu. Dışarıda ne kaos olursa olsun içimizdeki o sükuneti nasıl buluruz? Bir de şu teslimiyet denen hani sarsılmaz güven duygusu bunu nasıl keşfederiz? Hadi başlayalım bakalım. Kesinlikle bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. En zor en çalkantılı anlarda bile huzur bulmak mümkün ama nasıl? İşte anahtar olayları nasıl algıladığımızda ve kime neye güvendiğimizde yatıyor sanki. Özellikle o ana hikaye, bu soyut gibi duran fikirleri müthiş bir şekilde somutlaştırıyor değil mi? Evet, evet. Hikaye şöyle başlıyor. Bir çiftimiz var, mizaçları birbirine zıt, biri sakin, bilgece bir hali var, diğeri daha coşkulu, hani duyguları daha ön planda. Bir vapur yolculuğundalar, başta her şey güzel, sakin ama sonra birden pat Korkunç bir fırtına, deniz çıldırıyor, vapur sallanıyor, herkes panik içinde, çığlıklar filan. Kadın tabii dehşetle kocasına koşuyor, bir bakıyor ki adam şaşılacak derecede sakin, öfkeyle karışık bir korkuyla bağırıyor. Ne yapıyorsun sen? Batıyoruz farkında değil misin? Birazdan öleceğiz, senin umurunda bile değil. İşte tam o kritik anda adamın yaptığı şey çok beklenmedik, çok sarsıcı. Sakince ceketinden bir hançer çıkarıyor, şöyle doğrudan kadının kalbine doğru tutuyor ve soruyor. Korkuyor musun? Oo çok gergin bir an. Evet ama kadının cevabı işte orada bütün düğüm çözülüyor. Hayır diyor. Neden? Çünkü diyor o hançer beni benden çok seven birinin elinde. Bana asla kıyamayacağını bildiğim birinin. Bu cevap aslında şunu gösteriyor. Tehlikenin kendisinden çok o tehlikeyi kontrol eden ele duyulan güven belirleyici oluyor. Müthiş bir cevap yani tehlike aynı tehlike ama güven her şeyi değiştiriyor. Adam da buradan yola çıkarak kendi sakinliğini açıklıyor değil mi? Aynen öyle. Adam hançeri indiriyor ve diyor ki işte benim de korkmayışım tam olarak bu yüzden. Bu azgın dalgalar, bu korkunç fırtına onlar da beni benden çok sevenin elinde değil mi? Yani her şeyin yaratıcısının kontrolünde olduğunu söylüyor. Onun merhametine sığınıyor. Fırtınanın da, sakin denizin de aynı iradenin, aynı gücün kontrolünde olduğuna inanmak işte bu teslimiyet, bu inanç korkuyu ortadan kaldırıyor. Hatta kaynaklarda bir hadisi kutsiden bahsediliyor. Yani doğrudan Tanrı'ya atfedilen bir sözden, ''Ben kulumun bana olan zanlı üzereyim.'' Yani sen ona nasıl güvenirsen, nasıl bir beklenti içinde olursan karşılığını öyle bulursun gibi. Anladım. ''O zaman bu teslimiyet dediğimiz şey böyle eli kolu bağlı oturmak çaresizlik falan değil.'' Hayır hayır kesinlikle değil. Tam tersine bu aktif bir içsel duruş. Bir farkındalık hali. Her şeyin daha büyük bir resmin parçası olduğunu, bir kontrol altında ilerlediğini bilmenin getirdiği bir içsel güç bu. Bir huzur. Kaynaklardaki o bilgece sözlerden biri tam da bunu anlatıyor. ''Sükunet fırtınanın yokluğu değil.'' Fırtınanın ortasında onun varlığını hissetmektir. Evet, çok etkileyici. Aynen öyle. Fırtına yokmuş gibi davranmak değil yani. Fırtına var ama sen o fırtınanın ortasında bile bir denge bulabiliyorsun. Hatta bir şiir dizesi vardı kaynaklarda sanki bunu fısıldıyor. Dalgalar dövse de kıyılarımı limanım içimde saklı. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Peki bu kıssadan hisse? Yani bu hikaye ve sözler sizin günlük hayatınızdaki o kişisel fırtınalar için ne ifade edebilir? Kaynaklar bunun için de bazı şey, pratik yollar öneriyor galiba. Evet, evet. Mesela basit ama güçlü bir öneri var. Günde sadece 10-15 dakika, teknolojiden uzak, sadece kendinizle kaldığınız küçük sükunet anları yaratmak. Bu bile iç dengeyi bulmaya yardım edebilir diyor ya da başka bir yaklaşım bir zorlukla karşılaştığınızda hemen paniğe kapılmak yerine durup sormak bu durum bana ne öğretmeye çalışıyor olabilir bakış açısını yönetmek yani bu bakış açısı meselesi önemli bir de hançer testi diye ilginç bir şeyden bahsediliyordu bir düşünce deneyi gibi evet o da çok güçlü bir zihinsel egzersiz aslında şöyle diyor sizi şu an korkutan bir durumu düşünün Gözünüzde canlandırın, sonra hayal edin ki o durumun kontrolü tıpkı hikayedeki hançer gibi sizi sizden daha çok düşünen, mutlak iyi, bilge bir gücün elinde o zaman ne hissederdiniz? Korkunuz azalır mıydı? Belki tamamen kaybolurdu. Bu egzersiz korkularımızın ne kadarının aslında olaydan değil de kontrolü kaybetme hissinden yani güvensizlikten kaynaklandığını fark ettirebilir. Teslimiyet dediğimiz şey de zaten bu. Elinden geleni yaptıktan sonra kontrol edemeyeceğin kısmı sonucu daha büyük bir akışa güvenle bırakabilmek. Bu bir olgunluk aslında. Anlıyorum. Mücadeleyi bırakmak değil ama sonucu kontrol etme çabasını bırakmak. Şiirler de sanırım bu ruh halini, bu güveni, e, teslimiyeti daha derinden hissetmemizi sağlıyor. O zaman bu derin dalıştan çıkarabileceğimiz temel mesajlar neler olabilir? Şöyle bir toparlarsak. Birincisi, gerçek huzur dışarıda değil içeride fırtına olsa bile bulunabilir. İkincisi, güven çok güçlü. Kime güvendiğimiz en korkunç görünen şeyi bile dönüştürebilir bakış açımız yani. Üçüncüsü de bu içsel gücü ve teslimiyeti geliştirebilmek mümkün. Bilinçli pratiklerle, o sükunet anlarıyla bakış açımızı yöneterek… Çok güzel özetledin. Evet, tüm kaynaklar aslında bu merkezi fikir etrafında dönüyor. İçsel barış, dış koşullardan bağımsız olarak bizim geliştirebileceğimiz bir şey, bir yetkinlik. Peki bu derin malışı bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kendi hayatınızdaki fırtınalarla yüzleşirken nerede aktif çaba göstermeniz, yani mücadele etmeniz gerektiğini, neredeyse durumu kabullenip sonucu daha büyük bir güce veya akışa teslim etmeniz gerektiğini nasıl ayırt edersiniz? Bu ayrımı yapabilmek içsel huzurunuzu ve dayanıklılığınızı sizce nasıl etkilerdi? Biraz bunu düşünün isterseniz.